Onun böyle tatlı hitabını dinledim. İçindeki kurtuluş ifade eden manayı da anladım. Ve bu yemin üzerine ahde vefa gösterdi. Dönmedi, bozmadı ve ben de bu hal yaşamaya devam ettim. Bundan sonra akılların ve düşüncelerin uzak gördüğü her ne ki var, hepsi onun bir beyanı açıklaması babında zuhura geldi. Ve nihayet beklenen hitabını yaptı, müzül eyledi. Bana hitabını sonra yaptı. Ama kim? İşte o kendisiyle buluştuğum zaman Hani şarkı gariflerinden biri demiştim ya. işte o. Ama zahirde o. Batında anlattığım vasıfların sahibi. Yani hakkım bizatihi kendisi. Ve şöyle söyledi. Var veya yok. Nef yedilen veya baki kalan benim. ''Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim, var veya yok, hükümleriyle izafi hükümler alan, inkar edilen, kaldırılan, yok edilen veya baki kalan, hep benim, hissedilen, yani beş duyuyla tespit edilen veya vehmedilen, vehimde tasavvur edilen, yılan ve efsuncu benim, benim'' Bağlanan ve çözülen İçilen hem de saki Hazine Fakir de benim Hallakım Halkım da benim Bağlanan ve çözülen Sırlar Bağlanılır gizlenir veya çözülür açılır O da benim İçilen hem de saki Hem içilen şarap Hem de dağıtıcısı da benim Vahdet halinin zahire çıkışı bendendir. Hem vahdet talibene aittir benim halimdir. Hem de bunu dağıtan da benim. Hazine fakir de benim. Hazine hakkım varlıdır Fakir o hazineden müstani olandır. Hallakım halkım da benim. Yaratıcıyım yaratılmış da benim. Yük aynımdır ama hiçbir yük yoktur boynumda benim. Yük, yani yükten kasıt, alem, aynımdır. Aynımdır, yani takipte ta kendimdir. Bundan, e, on, alemde kendimden gayrı hiçbir şey mevcut değildir. Ama hiçbir yük yoktur boynumda benim. Bütün böyle olmasına rağmen Zatım itibariyle bu alem benim için bir noktada hiçbir şeyde ifade etmez. Ne göz var ne de görmek gerçek uzanan bir sırrımdır. Ne ecel var ne ömür ne de fanim var baki benim. Ne göz var ne de görmek göz diye bir şey esasında söz konusu değildir. ...görmek diye bir şey de mevzu bahis değildir. Çünkü göz... ...kendinden ayrı olan bir şeyi görür. Görmek denilen şey... ...iki şey arasında mevcuttur. Bir şey, bir şeyi görür. Halbuki gerçek... ...uzanan bir sırrımdır. İki ayrı şeyin... ...birbirini görmesi, anlaması, idrak etmesi... ...vesaire gibi bir şey yoktur. Bir şeyin uzanıp gitmesi hali mevcuttur. Tek bir şeydir. Dolayısıyla... ...uzanan bir sırrımdır gerçek. Tekliğin... ...uzanıp yayılmasıdır alemde. Ve bundan dolayı da... ...görmek... ...veya görmeyi meydana getiren göz gibi nesneler... ...söz konusu olamaz. Çünkü bunlar hep ikilik. İki ayrı varlığın, iki ayrı meslenin... ...mevcudiyetinden söz eder. Ne ecel var ne ömür. Ecel... ...diye bir şey söz konusu olamaz... Çünkü ecel sonu gelen herhangi bir nesnenin sonu manasındadır. Halbuki son bulan bir nesne yoktur. Ömür diye bir şey de söz konusu olamaz. Çünkü ömür biz iki bir başlangıçla bir son arasındaki nesnedir. Halbuki bir başlangıç ve sonu olmayan bir varlıktır. Ne fani var? Baki benim. Fani olan, son bulacak olan, değişecek olan, bilmem ne olan bir şey yoktur. Sonsuzluk içinde sonsuzluk hükmüyle var olan benim. Yukarıda geçen bir Hu manasına gelen O var. O bir cevherdir. Mahiyettir. Çeşitli yönleri olan zahirde ise hiçbir belli yön çizilebiyen öz varlıktır. Hu kelimesiyle kastedilen ve o bir zattır. Yani hu kelimesiyle kastedilen zattır. Özün de özüdür. Ve o cevherin kimliği o cevherin kimliği yani e, hüiyeti o, o zatın hüiyeti İlimdir, kuvvettir. O zatın zatiyeti, özü bir ilimdir. Ama buradaki ilimdir derken bizim zahir manada kullanılan ilimlerimiz manasında değil. Kendisinin kendisini bilmesi manasında kastedilen değil ilim. Mesela sen kendini bilirsin benliğini bilirsin, ben dersin. İşte bu manada bir ilim, bu manada bir kendini bilme ilmi ve kuvvettir. Bu iki vasıf hakkın yüce varlığından ki sıfattır, kuvveler süzgecinden süzülür gelir. Yani duyguların özünden o gelenleri kuvvelerden, kuvveleri de onlardan ayırmak mümkün değildir. İşte meydana çıkan ilim ve hikvet bu üçlü kuvvet şeklinde meydana çıkar. Önce ilim meselesi üstünde duralım. Burada madde asıldır kuvvetler parçadır. Kuvvetler bir yerdir, ilim de ekilen bir ekindir şeklinde manalar anlaşılabilir. İlmi iki yönüyle ele almak kabildir. Şöyle ki, kavli ilim, yani hükümlü sözlü ilim, bir de ameli ilim. Sözdeki, yani sözle gelen ilim, bir numuneden, bir örnekten ibarettir ki bu örneği senin zıtlı şeylerden bir araya gelen şeklinde bulabiliriz. İşte senin esas benliğinde saklı olan senlikten, saklı görülen varlığından soyunup arınmıştır. İçteki bilgiye gelince bu sınırsız hikmet kaynağıdır ki, hakim olan bir kimse ilmiyle faydalanmayı o yoldan sağlar. Şimdi burada ee, kavli ilim ve ameli ilim olmak üzere iki ilimden bahsediyor. Ameli ilim, hikmet kaynağıdır diyor. Yani, e, zatın kendisinde mevcut olan kuvveti bilmesi hasebiyle dilediğini ortaya koyması, zahire çıkarması Kavlî ilim ise, yani sözle gelen ilim diye kastettiği ise, Bunu izah için de şunu kullanıyor. Senin zıtlı şeylerden bir araya gelen şeklinde bunun numunesini bulabiliriz diye yani numune ile vermek isterse. Şimdi e, senin çeşitli zıtları zıtlar diye tabir edilen özelliklerini bir arada tutan bir varlığın var. Kimyasal olarak ele alırsak seni, senin tüm çeşitli özelliklerinden müteşekkil bir varlığın var. Bu varlığında Çeşitli vasıflar var, görme var, işme var, duyma var, konuşma var, hareket var. Bunlar hep çeşitli vasıfların seni Bu vasıflarının toplamı tek bir ilimdir. Bu tek olan ilim kavli ilimdir. Ee, kavlen tabir edilir bu. nasıl daha Türkçe'de açıklamak gerekir? Yani bir nevi senin kendinde bunu e, var kabul etmenle var olmuş bir ilim diyebiliriz belki. Yani bir özünden akıp gelen özünden zaten akıp gelen ve sonsuz oluşumları meydana getiren bir ilim Bir de, bir de senin hükmünden, kavlinden doğan bir ilim. Böyle bir ilimim vardır dersin de böyle bir ilim var olur. Bu senin kavlinden gelen bir ilimdir. Bir de kuva olarak adlandırılan duygular var. O da ikiye ayrılır. Bir, cümeli kuva. Bir, bir tafsili kuva kuva e, kuvvetler manasına gelir cümeli kuva toplu bölünmez olan duygular ya da güçler tafsili kuva ise yaygın dağınık duygular kuvvetler yani e, kuvvetlerin yayılıp ile ortaya çıkması hali öteki toplu hali Yani o kuvvet toplu olarak mevcuttur. ötekinde dışarı çıkar. Bunun biraz daha açıklamasına girelim. Birinci derecede geçen kuva için yani Hakk'a ait kuva için mizacın bozuk olmaması takip edilen usulün tam olması şarttır. Özellikle burada istidat önemlidir. Zira tabiatında değişiklik olan acıyı tatlı Tatlıyı acı sanabilir. Yanlış yola sapar. Bozuk usul takip eden de gene aynı şekilde yanılır. Kaldı ki bir işin saatli ve sağlam olması için gelen naklin sağlam olması şarttır. Kemalli, olgun, yeterli durum ancak bu yoldan elde edilir. İkinci derecede geçen kuva ise ki bunun da bazı şartları vardır. Bunun zira hayal alemiyle de ilgisi ve bağlantısı vardır. Şartlara gelince kabiliyettir. Demek ve bu kabiliyet denilen şartı başta saymak gerekir. Çünkü onun özellikle bir cevher olması yönünden. Ve bu cevhere yer olabilme yönünden. Hastalık kuva için iki şey vardır her iki de. O iki şey ise kabiliyet ve istidattır. Burada kabiliyet seçmedir. Yani ayırt edebilme. Anlatılan kabiliyet ve istidat tamsa bundan ötesi kolaydır. Artık zata geçilebilir. Şimdi e, senin Hakk'a yönelebilmen için, birim olarak Hakk'a yönelebilmen için sende iki kuvvenin olması gerekli ve iki ilmin olması gerekli. Bu iki ilim dendiği zaman birincisi e, kavli ilim, ikincisi ameli ilim. Yani birincisi senin zatından gelen E, hikmeti her an dışarı taşırabilen bir yapının olması gerekir. İkinci olarak da senin e, kendin hakkında olan bilgin dolayısıyla belli bir takım belli bir takım vasıfları, özellikleri görüp bilerek bunları ortaya koyabilmen gerekir. Fakat bunların olması da bir noktada kendindeki kuvvetlerle alakalıdır. Bu kendindeki kuvvetler ikiye ayrılır. Cümeli kuvvet, tafsili kuvvet. Yani birincisi toplu kuvvet, tek bir bütün halindeki bir kuvvet. İkincisi de tafsili kuvvet. Bu birinci derecede geçen, yani cümeli kuvvet denilen şey, hakka ait olan yön olup, o kişindeki mizacın tam olması yani onun oluşumunu meydana getiren unsurların buna müsait olması önemli ki bu da istidatla alakalı olan bir şey. O mizaç belli bir istidatla meydana geliyor. Eğer istidat müsaitse yani istidat müsait ederken onun oluşumu mizacını bu işe uygun olarak meydana getirmişse İşin birinci bir yönü hallolmuş demektir. Eğer mizac müsait değilse bu olamaz. Niye? Çünkü bozuk bir mizaç tıpkı insanın safra kesesinin bozuk olması halinde ağzına şekeri aldığı zaman şekerin acı gelmesi gibi gelir. Çünkü safra kesesinin bozukluğu tad duygusunu etkiler ve şekerin tadının ulaşmasına mani olur. Kendi safra kesesindeki safranın acılığını tad duygusu değerlendirir. Bunun gibi kişinin mizacı eğer sağlamsa düzgünse... Müsaitse, dıştaki değerlendirmeleri veyahut da idrakın yani içten dışarı akseden hakikatleri tam olarak değerlendirebilir. Ama bu değilse, istidat müsaitliği ise o zaman mizacın bozuk olmaması meydana gelir. Mizacın bozuk olmaması halinde istidat müsaitliği ile birlikte bir şey daha gerekir. Nedir o şey? Evet. ...kendisine gelen naklin sağlam olması şarttır. İstidat müsait. Mizat yerinde uygun... ...ama yanlış nakil geliyor. Kendisine gelen... ...kendisini yöneltecek olan nakil... naklen gelen bilgi ilim... ...yanlış. Yanlış olunca yanlış tarafa sapar. Araba sağlam, güzel, uygun... Olmasına rağmen yanlış olası yaparsa yanlış neticeye girer. Naklin sağlam olması şart bir Bu birinci yönü. İkinci derecede gelen kuva için... yere bazı şartlar var. Zira bunun hayal alemiyle de ilgisi ve bağlantısı var. Şartlı ise kabiliyettir. Hatta en başta gelen şart kabiliyetinin olmasıdır. Özellikle bir cevher olması yönünden kabiliyetin. Kabiliyet hayal alemiyle de bağlantılıdır diyor iyetin hayal halimiyle bağlandısı nedir birinci yön dediğimiz e, şu istidatla alakalı olan kuvvet kuvve e, varlığın yukarıdan aşağı iniş safatındaki teşekkülü son noktadaki teşekkür ile alakalıdır bu cümei dediği kuvve varlığın Haktan halk suretinde bir beşer olarak ortaya çıkmasıyla alakalı istidadın sağladığı mizaç ve mizaca gelen sağlam bilgi dedik değil mi? Göreceğim aşağı noktaya geldik. Şimdi buradan tekrar hakka dönüş var ya, bu hakka dönüş dediğimiz an, şimdi bu son gelen varlığın kabiliyetiyle alakalı. Şimdi o bir varlık geldi meydana, o varlığın kabiliyeti ne? O varlığın eğer kabiliyeti müsait ise, Bu kabiliyetin müsaitliği esas evvela hayalle alakalıdır. Hayal, daha sonraki bahislerde göreceğiz, alemlerin aslıdır. Yani onun hayal gücü eğer müsaitse, yeterliyse, hayali anlamaya, idrak etmeye, hayali çözmeye müsaitse kabiliyet yerinde demektir. Kabiliyetin yerinde olması halinde, istidatla müsait olduğuna göre artık zatı anlama yönelilir o kişi. Anlatabildim mi burayı? Burada çözülmeyen bir nokta kaldı mı? Evet. Şimdi, işte bundan sonra istidat müsait, Mizaç yerinde, gelen bilgi tam. Dolayısıyla kabiliyet müsait zata yönelmeye başlıyor. Ve hayal alemine yönelerek alemlerin aslında Hakk'a yola çıkıyor. Şimdi bu zat bahsi üzerinde iki şekilde meseleye bakılır. Burada bir tane sen vardır, bir tane de ben. Bu ikisi temeldir. Geri kalanı teferruat sayılır. Ve bizim müşterek olan kelimemiz, sen ve ben de müşterek olan kelime ilahımızdır. Sen dediğim zaman bunda kastedilen zattır. Senin zatındır. Ama bu sen esas kimliğin yönüyle olan sen. Yoksa zahirdeki bu sen değil. Yani sen dediğim zaman senin zatını kastederim. Anlatılmak için yani özet mana şu zat olarak tavsif edilen sen Bu kulluk vasıflarınla tayin edilen sen değilsin. Yani senin hakiki sen deyin, bu zahirde görünen, sana konmuş olan zahiri bir zafi senlik değil. Bir de ben demiştim ya, bu da benim hakikatim olan bendir. Yoksa bu aklın kabullendiği cinsten, çeşitli görüntülerden dolayı hükmen verilmiş olan bir benlik değil. İzafi bir benlik değil. Bir başka ben daha vardır ki, Bu itibari yönden, izafi yönler aklın kabul edileceği benliktir. Zahirdeki bir benliktir. Ben kelimesi hükümler meyanında sayılırsa şüphesiz ki o Allah demektir. Yani benim hakiki benliğim kastedilirse o Allah demektir. Yine aynı hükümler meyanında sen kelimesi onun kulluk yönüdür. Yani hakiki manada benlik Allah'a olunca ait olunca burada sen kast kelimesiyle kastedilen ikinci senin benliğin kulluk yönündür. Eğer yukarıda anlatılanları anladıysan şimdi bak özüne bak. Özüne baktığın zaman özünü ister benfaslığına bağla istersen sen babına yazsa değişen hiçbir şey yok. İstersen benfaslığına bağla kendi zahiri benliğinden çekil zatını bulduğun anda o bendir. Ama zahirinde yer almışsan, zahir olarak özüne bakıyorsan o zaman da ona sen de ister ben de ister de burada mühim olan bu manadır. Ve ortada külli bir hakikattan başka hiçbir şey yoktur. Ve dolayısıyla Subhandır, yücedir, münezzehtir, tektir, ortada da yoktur. Tek külli bir hakikat olduğuna göre Otomatikman münezzehtir. Yani herhangi bir şeyden ayrı, ot, öteliği söz konusu olamaz. Çünkü öteliği ve söz konusu olma durumu olacak ikinci bir varlık yoktur. O öyle bir zattır ki, iki yüzlüdür öz varlığında. Bir yüzü var süflide, öbürü yüce varlığında. İki yüzü olan bir zat. Bir yüzüyle zatiyeti, bir yüzüyle... Zahirde olan yönü. Zahir ismiyle kastedilen suret yönü. Ve içi. Ama içiyle ve suretiyle, batınıyla ve zahiriyle o tek bir zattır. İşte o zattır ki sıfatlarını beyan açıklığında o birdir dersen doğrudur. Şayet dersen ki ikidir, o da iyi haktır, ikili nişanında. Zati yönüyle dersen haktır. Sıfatları yönüyle dersen iki, ikidir. İki sıfatı vardır. Haktır ve halktır. Hem kul hem de Rab olur o gerçek ikilik babında. İkilik babında incelediğiniz zaman Rab da odur, Ve bütün bunların şarabını içmem halinde büsbütün sarhoş oldum, coşarak dedim ki ne olur bana halinden anlat. Ama hayret veren, daldıran ve bu anlatacaklığın senin terkiminden, yaratılışından olmalı. Dışarıdan, deriden değil, senden bana sözü anlat. Ve ne zamanki ben Tur çıktım, dolu dolu deniz içtim. Tur dediği nefistir. Tur tepesine çıkması nefsin hakikatına nefsinin hakikatine ayarması demektir. Dolu denizden, dolu dolu denizden içmesi deniz hakikat alemidir. Hakikat aleminde nefsin hakikatini müşahede ettiği zaman nefsinin kemalatından yudumlamaya başlamış oluyor, kendini müşahede etmeye başlamış oluyor. İşte bu bütün anlatılan manaların icabıdır ki onu göremezsin, onu idrak edemezsin, onu bir yere konmuş gibi bulup tutamazsın. Nedir o anlatılan mananın icabı? Onu göremezsin, onu idrak edemezsin, bir yere konmuş gibi bulamazsın demesinin sebebi? Şudur ki onu görebilmek için... Senden ayrı bir varlık olması lazım. Senin kendi benliğini görebilmen diye bir şey söz konusu mudur? Göremezsin ki kendi benliğini. bilim olarak kendi benliğini bilirsin ama göremezsin. Görmek mümkün değildir. Hatta idrak edemezsin. Kendi benliğinin ne olduğunu idrak etmeye çalış. O haldir. Şayet herhangi bir şeyi... Bir yerde bulacak olursan onu ele alırken hakkı bulduğunu bilesin. Herhangi bir yerde, herhangi bir şeyi bulduğun, aldığın, ele aldığın anda tuttun anda. Yani hangi anda, nerede ne şekilde olursa olsun ele aldığın şeyin hakkın kendisi olduğunu hakkın kendisi olduğunu açık seçik idrak etmen, müşahede etmen gerekir. Devam tamam edelim. Ve bütün bunlar İrfana bağlı olan şeylerdir. Bir irfan sahibi Arif ki ben onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum. Mealine gelen hadis-i kutsi'deki manayı gerçek manada anlarda özüne sindirirse onun özüne bu varlıklar aleminde hiçbir gizlik kalmaz, her şey ona açılır saçılır hem de ayağın beyan zira ondaki göz varlığı yaratan yüce yaratıcının gözüdür Şimdi burayı biraz inceleyelim, detaya girelim ben onun gören gözü işiten kulağı olurum diyor gözlü ve kulağı olurum demiyor gören gözü işiten kulağı kulağı olurum diyor. Görme ve işitme işlemlerini yapan ana idrak merkezi, ana bakış merkezi olurum demektir. Yani kendi varlığındaki bu nokta olarak ben ona aşikare çıkarım demektir. Gözün hak olması değil, gözün yansıttığı hakikatların değerlendirildiği noktada hakkın var olması halidir. Onda hakkın bu şekilde zahir olması hali mevcuttur. Burayı anlatabildim mi acaba? Gö gözün gördüğü nesneleri gözün beyni aktarması hali vardır. Beyinde değerlendirilme merkezleri var. Neticede insani hakikat var. O insani hakikatin hakkın bizatihi kendisi olduğunun irfan yoluyla orada zuhurudur. Ki bu manayı gerçek manada anlaması halinde kişinin yani o insani hakikatin hak olması değerlendirmeyi yapması, hakkın değerlendirmesi yapması halinin onda zuhura çıkarsa o zaman özüne yani hakikatine Bu varlıklar aleminde hiçbir varlık kalmaz. Çünkü özü hakkın kendisidir. Her şey ona açılır hem de ayağın beyağın. Ama özüne bu varlıklar aleminde gizli hiçbir şey kalmaz. Özüne hiçbir şeyin gizli kalmaması, yani hakkın hiçbir şeyin gizli kalmaması demek, varlıklar alemindeki zahirdeki bir takım nesnelerin senin gözünün görmemesi demek değildir. Batınî müşahede burada anlatılıyor. Mesela sen e, diyeceksin ki falan kişi hakikatine arif bir velidir. Ve hakikatine arif olan insanın hakikat olması hasebiyle haktır ama şu caminin arkasındaki nesneyi göremiyor. Oradaki o nesneyi göremeyen, görmeye mevzu olan şey gözdür, zahir gözdür. Bu zahir göz belli kapasiteli ve kayıtlı nesnedir. Belli şeyleri belli yerlerde görür. Bu gözün yapısının böyle olması ayrı şeydir. Gözün aksettirdiğinin ötesindeki görme, değerlendirme merkezinin hak olması ayrı şeydir. İşte bu hakikati idrak edemeyen birçokları bu nükteyi, bu inceliği anlayamadığından, daha doğrusu hakkı anlayamadığından, hakka irfan olmadığından bu noktadan geri dönmüş, kendini kul olarak kabullenmiş Dolayısıyla haktan mahrum kalmış ve şirke hafiden de kurtulamamıştır. Aratabildim mi buradaki ince noktayı? Anlatılan manayı hiçbir şekilde kabullenmeyip atmak katıyan doğru olmaz. Zira onun orada yokluğunu iddia etmek yaramaz. Onun yokluğunu sen o görme noktasındaki, işitme noktasındaki, tutma noktasındaki hakkın yokluğunu iddia edersen... O zaman senin de yok olman gerekir. Çünkü senin senliğin onunla kaimdir. Eğer sen orada onu inkar edersen, aslında senin yok olup oradan kalkman gerekir. Halbuki bu muhaldir. Çünkü sen ortadasın, varsın. Var olduğuna göre o da mutlak vardır. Ve sen onunla varsın çünkü. Durum böyle olunca senin yokluğun nasıl söz konusu olabilir ki? Senin senliğin nasıl yokluğu söz konusu olabilir Bak kendine varsın. Taşıdığın sıfatlardan da yok olan yok. Onun ispatı da aynı şekildedir. Yokluğunu iddianın yersizliği gibi. Onun ispatı ciyetine yöneldiğin an onu tut yapmış olursun. O elle tutulan belli ayrıntılı bir şey değil ki onu ispat edesin. Yok gibi görünüyor. Böyle görünen şey nasıl ispat edilir? Dolayısıyla onun varlığını ispat yoluna gittiğin zaman onun ayrı bir varlık olarak kabulü durumu çıkar ki bu ayrı bir varlık olarak kabulü bir putlaştırma olur. Bir yana baksan yok göremiyorsun böyle olunca ispat edin, nasıl edilir? Bir başka yana bakarsın sen mevcutsun. O sen olarak mevcut ve senin yokluğun nasıl söz konusu olabilir? çünkü senin varlığın onun varlıktır dolayısıyla var. Ama var da diyemezsin, yok da diyemezsin. Varlığa gidersen kutlaştırmaya kayarsın. Yokluğa gidersen inkâra gidersin. Dolayısıyla nefy'i de bırak, ispatı da bırak. Burası çok ağırlıklı bir cümle. Nefiyi de bırak, ispatı da bırak. Varlığını kabullenme yoluna da gitme, yokluğunu iddia yoluna da gitme. Burası açık kavuştu mu, devam edeyim mi? Şimdi... Sende umumiyetle iki hal ağır basar, Hakk'ın irfan tecellisi sende zahir olmamışsa, yani gören gözün hak olmamışsa, düşünen beynin hak olmamışsa, sen hallerden daima iki hal içindesindir. Ya Hakk'ı kabul yoluna gideceksindir, Hakk'ı ispat yoluna gideceksindir, Hakk'ı putlaştırmaya gideceksin, Veyahut onu yok etmeye inkara gideceksin, hak diye bir şey yoktur diyeceksin. Dediğin anda bu defada kendini inkar etmeye, kendinden mahrum kalmaya düşeceksin. İşte bu ikisinin ortasındaki kıl kadar ince, kıl kadar ince, kılıçtan keskin Sırat Göprüsü'nün ortasında kendi benliğini bulmak mecburiyetindesin. Hak kendini sende edin şu zafi benliğinde zahir etmediği sürece sen bu iki halden birine her an düşmekle mükellerisin. Bir an bir halde buna düşersin, bir diğer halde buna düşersin. Ke hakkı kabule gidersin, hakkı putlattırmışsındır şirke düştün, ke hakkı inkara gidersin, burada da redde düştün. Oldukça güç, oldukça zor, Allah'ın kolaylaştırdıklarından gayrına çözümü imkansız olan bir şey. Düşün bak, Hak Teala seni kendi suretinde yarattı. Hay, diri, alim, ilim sahibi, kadir, her şey yapmaya gücü yeten, mürit, irade eden, semi işten, basir, gören, mütekellim, konuşan, sıfatları onun. Ama bunlar sende de var. Belki senin senliğin bu sıfatların toplamı. Bunların bir sende oluşu bir gerçek ortada. Hakikat böyle olunca onların sen, onları sen kendinden nasıl ayrı atabilirsin? Yapamazsın, mümkün değil. Zira onlar Allah'ın sıfatlarıdır ve seni o o sureti üzerine yaratmıştır Allah. Allah'ın kendi sıfatları üzerine seni yaratmıştır. Senin sen niye? Onun bu sıfatlarının mecmudur. Bunları imkan etmene, reddetmene imkan yok. Seni güzel sıfatlarıyla süslemiş, yüce isimleriyle seni yüceltmiştir. Hele bir seyreyle. O haydır, diridir, sen de dirisin. O alimdir, bilendir, sen de bilensin. O mürittir, diler, ister. Sende de aynen dileme, isteme var. O kadirdir, güçlüdür. Senin de gücün, kudretin var. O semidir, işitir, sen de işitirsin. O basirdir, sen de görürsün. O zattır, kendi başınadır. Benzeri yoktur. Sen de kendi başınasın, senliğin yönüyle. ki benliğin yönüyle. Ve benzerin yoktur. O camidir, toplayıcı basıp basıp, sen de öylesin. Her şey sende saklı, değerli toplu, cem olmuştur. O mevcuttur, sen de varsın, mevcutsın. Sen de derken burada değil kaldır. O rububiyet sahibidir. Terbiye eder, büyütür, yetiştirir. Sen de aynısın. Nitekim hepiniz çobansınız, hepiniz gittiğinden sorumlusunuz. Hadisindeki kastedilen mana buradaki bu rububiyettir. O kıdem sahibidir. Evveli yoktur. Sen de öylesin Ezelden beri onun ilminde mevcutsun. İlmi de ondan hiç ayrılmadı. Vardı. İlim onunla ayrılmaz vasfıdır. Öyleyse senin de evvelin yoktur. Çünkü senin evvelini kaldırırsak onun evveliyeti kalkmış olur. Gitti burada daha derine gitti iş. Bu makamda artık müşahede gözünü kullan, düşüngör Ona ne izah ediliyorsa sana da aynısı oluyor. Sana ne izah edilirse ona aynısı oluyor. Öyleyse Ama ne var ki sorda durum değişti. O zatını izzet ve kibriya perdesine sardı. Tekleşti. Sana da zillet ve acizlik düştü kaldı. Önce aranızda nispet tamdı sahihti. Burada o nispet kesildi. Görünmez oldu. Burada o nispet 22-2 beden çıktıktan sonra bu mertebeye kadar tenezzülat oldu. Bu beden bu gibi şeyleri bir noktada örttü örtünce benlik, izafi benlik meydana geldi, şartlanmalar meydana geldi, rehim hükmüleri doğdu ve bir hayal içinde bunlar görünmez oldu. Bunları dinleyince o zaata şöyle dedim. Önce beni yaklaştırdın sonra uzağa attın. Önce özünü meydana çıkardın. Sonra onu kabukla Kapadım. Bunun üzerine şöyle dedi. Onu bir hükme bağladım ki ilahi hikmet kanunu öyle icap ediyordu. Hikmet kanununun gereği olarak neticede böyle bir hüküm koydum ortaya. Bu hüküm her şeyin örtüsü, perdesi, hicabı oldu. Ne olur o safi şarabından bana biraz daha içir dedim o zata. Daha güzelini, daha da tatlısını tattır. Bu isteğim üzerine şöyle anlattım. Ben mavi bir kubbe altındaydım. Orada bir bilgini dinledim ki onun lakabına anka deniyordu. Ondan hoşlandım, geçtim önüne oturdum. O zat bir ara sustu. O kaderini anlatıp durunca beni bir merak sardı hemen. Bu haberini bana daha açık anlatmanı dilerim. Ne olur dedim. Ve başladı anlatma O her bakımdan hakikata uygun bir mütenasipti. Bu haliyle dehşet ve hayret verici, şaşırtıcıydı. Bir kuştu ki çok keskin bakışları vardı. Bu haliyle onun 600 kanadı vardı. Bin tane de sağlam kuyruğu vardı. Onun yanında haram olan mubah sayılırdı. Onun yanında haram olan mubah Mubah sayılırdı. İsmi de Sufah oğlu Sufah idi. Kanatlarında Esma-ül Hüsna yazılıydı. B harfinin sureti başına işlenmişti. Elif göğsüne yazılmıştı. Neyin o? Anka kuşunun. Cim alnına yazılmıştı. Ha gerdan kısmına yazılı duruyordu. Baki kalan harfler ise saf saf iki gözü arasında işlenmişti. Bu kuşun belirli nişanları vardı. Elinde mühür, pençesinde kesin emirlerin fervanı vardı. Öyle bir uçuş üstünlüğü vardı ki refref'ten daha ileri. Sordum, "O kuşun mahalli neresidir, yeri neresidir?" Şu cevabı verdi. "Rüsat konağında, hayrın bulunduğu mekanda." Bu söylediği lafızlardaki ibareyi anladım işaretleri çözüp anlayışıma yerleştirdim. Artık orası benim durağım olamazdı. Atmosferde dolaşmaya başladım. Orada hayli mesafeler açtım. Mülkü de bıraktım. Melek da. Hepsini geçtim. Devrim bu Anka-i Mağrib namı ile yad edilen Hayret Engiz iş üzereydi. Ondan hiçbir haber almadım. Onun yüzüne hiçbir yerde rastlamadım. Sonunda isim bana delil oldu bir de vasıf. Bu isim vasıf ikilisi beni bağlardan çözdü, resmiyeti attırdı, sıfatım falan da kalmadı. Ne zaman ki sıfattan soyundum, kendimi zat semasında buldum. Artık oradaydım. Hayret namıyla yad edilen denize gittim. Bu denizde Nun adıyla söylenen balık benim kanatlarımı yuttu, kanatsız kaldım. Ama yalnız bırakmadı, aldı beni. İnce hazinesinden de üstün yerlerde yüzdürmeye başladı. İş böyle devam ederken o balık bana şöyle bir dokundu. Uçsuz bucaksız bir yere attı. Bir süre o yerde kaldım. Bu süre içinde ne görmem kaldı ne de işitmem. Artık hiçbir şeyi göremiyor ve duyamıyordu. Biraz açalım mı bunu? Anka'yı açalım. Anka! denilen kuş ismi olup cismi olmayan nesnedir. İnsanı kamilin veya bir diğer adıyla ruh adıyla kastedilen varlığın tasavvuf lisanındaki sembolik adıdır. Mecazi adıdır. Altı yüz kanadının var olması 600 e, Cebrail'i ben gördüm göğe çıkarken 600 kanadını açmış haşmetle duruyordu manasına gelen ruhun efal mertebesini yani fiiller alemini yani madde dünyasını saran kuvvetlerinde işarettir. Ruhtaki kuvvetlere işarettir 600 kanattan kasit. Ve onun yanında haram olan Mubah sayılırdı. Ruhun katında haram diye bir şey yoktur. Her şey mubahtır. Yani her şey yerli yerindedir. Haram diye bir şey söz konusu olamaz ruh için. Nesnelerin haramiyeti madde aleminde ve beden hükümlerinde doğan varlıklara göredir. Bu madde bedenler ve bu varlıklar var olduktan sonra haramlar ortaya çıkmıştır. Haramların ortaya çıkması bu madde bedende zahir olan varlığın bu madde beden olarak kendini kabulüne gidip haktan gafil olmasını önlemek babında ortaya konmuş hükümlerdir. Varlığı aslına zatına döndürmek. Ruhtan gelmiş olanı ruhta buldurmak içindir. Kendi aslını buldurmak içindir. Buradan dolayı konmuştur. Bu olmadığı zaman onun katında haram diye bir şey yoktur. Ruh mertebesinde, ruh katıldı Buradaki ba, elif, cim ve diğer harfler bu varlığın oluşumuna kaynak olan çeşitli vasıflardır. Bu vasıflar hep o ruhun kendinde mevcut olan vasıflardır. Anka'nın üzerinde bu harfleri görmesi ruhta bu vasıfların var olmasından dolayıdır. Peki okuşun mahalli neresidir? Şu cevabı aldım. Müs'at konağında, hayrın bulunduğu mekanda. okuşun kuşun mahalli, yani ruhun mahalli, müs'at konağı. Yani her şeyi ihata eden mahaldir onun yeri. Yani ruh, her şeyi ihata eden varlıktır. Dolayısıyla onun herhangi bir mahalle hasıl olması mümkün değildir. bu bütün bu varlığı kapsamını almıştır. Hayrın bulunduğu mekanda ki onun bulunduğu mekanda sadece hayır vardır. Şer diye bir şey söz konusu değildir. Her şey bir hikmete mebni olarak bir hikmet eseri olarak oradan sadır olur. Dolayısıyla hayır halidir. Hayır denir buna. İşte bunları anlayınca Bu ruh halinin kemaliyle seyre başlıyor. Fakat bu seyir halindeyken, bu seyir halindeyken, kendi sıfatlarından da soyunmaya başlıyor zata doğru. Nasıl ki anka kuşu bir isimden ibaretti. Aslında böyle bir şey dahi yoktu. Ruh dahi, ruh dahi, i̇nsan Kamil dahi bir isimden ibarettir. Ruh namıyla kastedilen ruh yani insan Kamil bir isimden ibarettir. Nasıl ki Ankakuşu bir isimdir, aslı yoktur. Bu da bir isimden ibarettir. Ve o zaman bu isimden doğan sıfatlar da çözülüp gidince Zat semasında kendimi buldum. Zatının aleminde kendini buldum. Kendini buldu Kendimi buldum. Ve bu denizde Nun adıyla söylenen balık kanatlarımı yuttu. Nun, Zattır. Nun harfi Zata işaret eder. Nun adlı balık Zattır. Kanatları, bahsettik, ruhun kanatları sıfatlarıydı. Nun adlı bağlı kanatlarını yuttu. Zatım sıfatlarımı bir anda yok etti, ortadan sildi attı zatı hakikat çıkınca. Ama beni boşta bırakmadı, güzel yerlerde yüzdürdü ve nihayet o zat bana şöyle bir dokundu, uçsuz bucaksız bir yere attı. Zatın sonsuzluk deryasında kendimi kaybettim. Görme, işitme, başka hiçbir şey ne Çünkü bunlar hep sıfatlardan doğan ahvaller. Ve bir zaman geldi, bu dalgınlık hali benden kalktı, gözümü açtım. Gözümü açınca zaman ve mekan kaydımdan salındım. İşte bu demde anladım ki bütün o işaretler bana. Anka'dan, Nundan, balıktan, kanatlardan vs. bahsedilen bütün o işaretler hep bana Okuvuş için sayılan, dökülen ibareler hep benim önümde. Anlatılan kanatlar hep bende. Tesbihlerle çekilen bu isimler o kanatların üstüne işlenmiş. Elif göğsümde cim anlatıldığı gibi ha gerdanımda. Yani anlatılan şeylerin hiçbiri dışarıda değil. Hepsi bende hazır. Tamam. Her ne ki var, bana gelmekte benden çıkmakta da. Sat mertelesinde. Aşağı bakıyor şimdi bu defa. İşte olanlar okudunuz, gördünüz, ben de gördüm. Hem de nasıl gördüm. O hazretin kastı benmişim. Ve noktanın manası zahir oldu. Zor mana çözüldü. Alametleri işte ölmüş kimse dirildi. İleride bir yerde bir nokta kelimesiyle karşılaşacağız bir bahiste. İşte noktanın manası Zat mertebesinde kendini bulabilmesi ki o zat mertebesinde bütün sıfatlardır. Gider ve bu hal oturur. Bir an gelir bir an giderdik değil. Gelinir ve orada oturulur. İşte noktanın manası da böylece ortaya çıktı. Bundan sonra o zata başka şeylerden sual sordum. Dedim ki, efendim, emri mahdum, kesi mahdum nedir? Bunları bana açık bir ifadeyle hemen anlatmadı. Yabancı bir dille konuştu. Sonra onu çevirdi, daha garip bir ifade kullandı. Onu da tercüme etti. Sonra korkutucu bir ifade tarzı da aldı. Bir daha kapalı bir ifade kullandı, onu çevirdi. Ancak bunlardan sonra mevzuya girdi ve şöyle devam etti. Makul yoldan bir yüce modeldir. Ve bu bir binektir. Bunun bir binek oluşu kendisine göre değildir, bindirilene göredir. Anlatılan yüce modelde bir nakış varsa, bu da kendisi için değildir. Bu nakışlar menkul halde olan ve oradan oraya taşınan Esfel derecede olanlar içindir. Esfel derecede olanlar ise şu şu şeklinde bir işaret yapılabilen şeydir. Zaten konuşmalar da hep bunun üzerinedir. Zira o yüce için söz olmaz ona yetişemeyiz. Şimdi durum yukarıda anlatıldığı gibi olduğuna göre düşün. Nakışlar kendisine işaret edilene işlendikte Yüce modeldekilerde şu hımara verilse, işte o zaman Esfel ile Ala arasında bir fark kalmaz, aynı olurlar. Ve yücelerde ne varsa hemen hemen Esfel'de de o olur. Bu yukarıda anlatılan mesele önemlidir. Bunun üzerine bazı zatların fikirleri var. Onları da anlatacağız ki bu fikirler yukarıda kapalı geçen bahsi biraz daha açacak. O fikirleri anlatırken hatalı taraflarına da işaret edeceğiz. Ayrıca faydalı yönlerinde noktalayacağız. İstenen yolun böylece bulunmasına gayret edeceğiz. Mesela zatın biri şöyle demiş. Üzerine nakış işlenen bir şeyle nakışı işlenen model arasında bir bağlantı yoktur. Bu fikri savunan her ne kadar haklı ise de, hatalı ise de doğru yönü de yok değil bu fikrin. Kastedilen manayı kökünden kavramamıştır o. Zira esas maksat model Bir şey üzerine işlenen nakışın aynıdır demek değildir. Burada söylenen, üzerine nakış yapılan şey modelin aynıdır şeklindedir. Ve bu şekilde serdedilen fikri de kabul edemeyiz. Bu modelin ve maksadın aslı üzerinde hata edilmiş olabilir. Zira model yani numune, şeksiz bir üstünlüğe sahiptir. Kendisine o modelin nakşı işlenen ise, Sadece bir düşüklük vasfı taşır kullanılan ifadeyle. Yine aynı manada model her şeyi özünde toplayıcı bir vasfa sahiptir şeklinde bir cümle sarfeden eden etmiştir. Model her şeyi özünde toplayıcı bir vasfa sahiptir. Hatalı olabilir ama doğru yanında var şu. hatasız evvela söyleyelim. Model sadece kemal sıfatına sahiptir. Noksan sıfatlar hani. Yanlış taraf nerede? Model güzeldir, eksiksizdir. İşlendiği yerin noksanı olur da kendisine nasıl yüklenir? Bir başkası şöyle demiş. Üzerine modelin nakşı işlenen varlık ancak modelin nakşını kendinde bulur. Üzerine modelin nakşı işlenen varlık ancak modelin nakşını kendinde bulur. Bu hatalı sayılabilir şu yoldan ki kendisine nakış işlenen varlık. Ancak 90 sıfatlara ait bir yerin adıdır. Nitekim bu manayı, nakşi işlenen bir şeyi göstermek için işaret kullanıldığını, mevkilerin sınırlı olduğunu, ibarelerdeki darlığı görürsen ancak anlarsın. Ve yine bu manada, cem haline bulmak için idraktan aciz kalmanın yeterli olduğunu söyleyen vardır. Bu da yanılmış olabilir. Bu mana düşünülürse, üzerine modelin nakşi işlenen varlık için, Koşulan bir şart vardır ki gözden kaçmış olabilir. İş bu şart ise modelin bütün nakışlarını kendi özüne işlemeye gayret etmesinin gerekli olmasıdır. Böyle yapmalı ki kendisine idrak gele. İşte bu idrak ise o yüce modelle tam bir şekilde hemcins olduktan sonra karar kıldığı yerde olabilir ve kendisinin nasibi olur. Durum böyle olduktan sonra da onun için bir acizlik söz konusu olamaz. Kaldı ki idraktan acizlik gibi bir şeyi irfan sahibi bir zatın vasıfları arasında saymak doğru olmaz. Bu manada da bir yol gösterelim. Bir irfan sahibi düşünelim. Bu zat her şeyi idraka çalışıyor ama idrak edemiyor ve bu bat da acizini itiraf ediyor. İşte bu idrak ise, bu itiraf ise o şeyin sıfatına karşı tam bir irfan sahibi olduğu içindir. Bu idrak edilemeyiş iki yoldan olur. Bir, idrakine çalışılan şeyin sonsuzluğundan bir de idrake çalışan şahsın idrak kabiliyetinin olmayışından anlatıldığı şekilde olan acizlik ne kadarsa o kadar şeyi anlamak sayılır haliyle o şeye uyulduğu takdirde bir şeyi kendine uyar bir şekilde anlarsan aynı şekilde onu idrak etmiş olursun nitekim bu manada Hazret-i Sıdık şöyle der bir şeyi Ebu Bekir Sıdık yani radıyallahu anhu bir şeyi idraktan yana acizliği idrak idrakın ta kendisi sayılır Bir başka rivayette ise bu cümle şöyledir. İdraki kavramaktan yana acizlik idraktır. Anlatıldığı gibi bir idrakın husulü ise şüphesiz esas manasıyla idraktan acizlik sayılmaz. Bilakis kul bu yolda olursa izzet sıfatına bürünür, ondan sınırda kalkar, acizlikte. Nitekim burada gelen ayet-i kerime şöyledir. Gözler onu göremez. Burada gözlerden murat. Mahluk olan gözlerdir. Ama Hafi ve kadim olan göz öyledir ki kul Rabbini onunla görür. Çünkü o hafi ve kadim olan göz mahluk değildir. Kulun görmesini sağlayan gözün asıl hakikatidir. Şimdi burada şu şeyden bahsediyor. Burada bir tartışma var. Geçmiş bazı zavad arasında. Bir ana esas çeşitli nakışlara sahip olan bir model var. Bir de bu modelin Bir kopyasının yapılması hali var. Şimdi bu kopyasının yapılması halinde bunun üstündeki bütün nakışlar aynen buna işlendiği zaman bu bunun aynı olur mu? Olmaz mı? Bazı diyor ki aynısıdır. Çünkü bunda bundan gayrı hiçbir şey yoktur. Aynı hamurdan yapılmıştır. Aynı işlemeler üstüne işlenmiş, aynı boyayla boyanmıştır. Bunun üstünde ne varsa budur. Öyleyse bu budur demek hata olmaz. Ama bu sonradan meydana gelmiştir. Sonradan meydana gelmiştir. Ama sonradan gelmişliği de hükmendir. Çünkü sonradan meydana gelmiş olan bu ikinci yapılan nesnenin tüm özellikleri bu ilkinin özelliklerinden yapılmıştır. Gansı da diyor ki, hayır diyor. Bu bunun aynısı olamaz. Bundaki nakışlar her ne kadar buna işlenmişse de bu bundan ayrıdır diyor. Ve buradan şu meseleyi atlıyor. Bu yapılmış olan numune bunu idrak edebilir mi edemez mi? Yapılmış, sonradan yapılmış olan numune asıl modelini idrak edebilir mi edemez mi? Şimdi Birisi çıkıyor diyor ki sonradan yapılan bunu idrak edebilir. Çünkü bunun idrakında hasıl olan her şey burada hasıl olan şeydir. Bunu idrak etmesi onu idrak etmesidir. Ama bu bunluktan sıyrılıp da bütün bu vasıfları değerlendirerek bu vasıfları anladığı zaman bunu anlamış olur. Bunu anladığı zamansa bunun idrakında artık acizlik söz konusu olmaz. Çünkü burada bunu anlayan yani sonradan yapılmışın, önceki numunesini anlayan, aslında onun kendisidir diyor. Ve nitekim, e, burada o noktaya atlıyor, diyor ki, eğer idrak, o kişi de hası olursa, burada bunu idrak eden, artık kul değildir. Çünkü kulun kulluğu düşmüş, orada tüm vasıflarıyla, da zatıyla var olan hak, kendi kendisini, idrak etmiştir. Ve biz bulunduğu yere göre edemem, oraya kul deriz. Ama kul deyişimize rağmen orada gören ve idrak eden hakkın kendisidir. Dolayısıyla onun atf, hakka bağlandığı zaman aciz diye bir şey kalmaz idrakta. Ama kula bağlarsak meseleyi kulun en son varacağı nokta idraktan acizdir. Diyerek bu meseleyi açıklığa kavuşturuyor miyim? Açıklığa kavuştum. Burada ikinci bir önemli nokta daha var. Tılsımı kutbi şeklinde bir tabir var. Tılsımı kutbi. Model yuvarlağın mihveri. Ve bu Model diye anlattığımız modeller alemini döndüren çarktır. İş bu anlatılan manadaki tılsım, tılsımların evvelidir ki nefis suretleri kıvamını bununla bulur. Aksi halde bu tılsım olmadan ona ait ahkamın çıkması için bir yol bulunmazdı ve onun gerçek durumu kazanmış bir yönü olmasaydı hiçbir hükmü olmazdı. Burada e, kastettiği şey varlığın esas üzerinde döndüğü varlığın kutbu olan ruhu azam. İnsanın kemal ve ruhu azam. Eğer ruhu azam olmasaydı yani Bütün bu varlığın özü cevheri ana e, vasıflarına isimlerin sıfatların toplu olduğu merkez sahip olan mihver. Bunun üstünde her şey dönüyor diyor. Eğer burada bunların hepsi olmasaydı bu birim tek tek fertlerde de bunlar olmazdı. Bu birim fertlerde tek tek varlıklarda Gördüğün bütün ahval ana kutuptaki ahvalin yansımasıdır. Özde ne varsa birimde de aynı şey vardır. Yani ana varlıkta ne varsa birimde de aynı vardır. Burada bir ayna misaline giriyor. Şurada bir ayna var. Öbür yanda da cisim halinde yapılı bir heykel. İş bu heykel o aynanın tam karşısına düşmeseydi elbette o aynada görünmesi imkansız olurdu. Başka bir yoldan gelelim. Şöyle ki verilen bir hüküm var. İş bu hüküm ise herhangi bir suretin aynaya karşı durmasını yok bilir. Böyle bir durumda suret nasıl olur da aynaya çıkar? Durum böyle olunca aynada karşılığı olmadığı için bir varlık yüzü görmek imkansız olur. Anlatılanlar birer misaldir ki devam ediyoruz. Bunlardan mana çıkarma bir şeyler anlamaya çalış. Mesela bir suret düşün. Bir ayna olmadan kendini gösteremez. Onun için böyle bir olurluk yolu yok. Şunu da bil ki bu da yukarıda geçen manalar açısından söyleniyor. Dışarıdan yabancı bir şey aynada kendini gösterdiği zaman... O aynada görünen şey aynanın ta kendisidir, başka değil. Karşısındaki sureti gösterdiği zaman da aynanın durumu aynıdır. Zira ayna yabancı bir şeyle birleşmemiştir. Onun o andaki mizacı bir karışıklığa müsait değildir. Bakıldığı zaman ancak ayna bulunur, başkası bulunmaz. Onda gördüğün şeye hiçbir şekilde onun dışındaki bir şeyin adını veremezsin. Yukarıda anlatılan çözümü güç tılsımlı mana daha önce de ifade edildiği gibi ilk tılsımdır. Bunun devamı 30 tılsıma kadar gider Kutbül Acayip Felekül Garayip adlı eserimizde. Bunlardan bahsettik. Bu İnsan-ı Kamil adlı eserimizde de o manalar üzerine bazı tembihlerde bulunduk. Eğer Kutbül Acayip Felekül Garayip adlı eserimiz okunup anlaşılırsa burası daha da iyi anlaşılır. Ama bu eser öbürüne göre bir ana gibidir. Kutbül Acayip'ten Murat, işaret kabul eden bir varlıktır. Felekül Garayip'ten Murat ise bunda hazır olan sırlardır. Burada şu manayı açıklamak yerinde olur. Öbür kitabı bir asıl kabul edince ona varmak için dallarını tutmak icap eder. Başka yolu yoktur. Açıklığa bu yoldan kavuşulur. Şimdi her halükarda bir nesne var. Bu mesnenin bu nesnenin e, kendini görebilmesi için bir aynaya ihtiyaç vardır. Ve bu aynaya, evvela aynanın tam o nesnenin karşısına gelmesi lazım ki onu alabilsin, yansıtabilsin. Yani o nesneye tam karşı düşsün. Yani o nesnenin özelliklerini, kabili kabiliyeti istidatı dolayısıyla yansıtabilecek bir yapıda olsun. Aynaya baktığın zaman bu takdirde aynada gördüğün varlık aynaya akseden varlığın Aynen kendisidir. Ve aynaya baktığın zaman aynayı değil o varlığı görürsün. Aynaya baktığın zaman aynayı değil o varlığı görürsün. Ama her halükarda aynayı o varlıkta değildir bir noktada. Burada iş gene biraz karıştı. Aynayı o varlıkta değildir. Yalnız şimdi buradaki misal de bu aynanın bir ayrılığı meselesi var. Şimdi ee... Yüce Zat'ın kendi esma ve sıfatının tecelliyatını gördüğü ama mertebesindeki o duman meselesi var ki o şimdi ayrı bir bahis yani şu meselenin açıklaması olan ayrı bir bahis daha ilerlerde gelecek. Onu orada izah edeceğiz. Esas yeri orası. Yani buradaki bahsedilen şu ayna meselesiyle ve demin anlatılan model numune meselesiyle hep esas varlığın Tüm nakışlarının işlendiği numune varlığın, esas varlığın aynı olup olmadığı meselesi. Ve bunun tanınıp tanınmama meselesi. Şimdi buradan geliyor, anlatılan misallerden şu yola çıkıyoruz. Allahu Teala ancak esma ve sıfatları yolundan bilinir. Onun marifetine yol ancak anlatıldığı gibi çıkar. Yani esma ve sıfatlarını tanımaktan başka Allah'ı tanıyacak bir yol yoktur. Zatını tanımak muhaldir. Muhal olduğu için esma ve sıfatlarını tanınızın Esma ve sıfatlarını tanıdığın kadar da zatını tanımak yoluna gidebilirsin. Burada kul önce Allah'ın esma ve sıfatını müşahide yoluyla anlar. Bu mutlaka olması gerekli olan bir iştir. Ve bu yoldan Allah'ın zatına marifet derecesine yükselir. Ama hakikat olarak Esma ve sıfatını müşahede ettikten sonra, ettikten sonra İsma ve sıfatını Allah'ı tanımış olur. Allah'ı tanımış oldu mu, zatını tanıma yolu ona açılır. Ama zatını tanıma yolu, mecaz olarak değil, hakikat olarak olur. Çünkü o nesnenin zatı Allah'ın zatıdır zaten. Şu hususta bir ittifak vardır. Şöyle ki, bir e, mührü bir yere bastırdığımızı düşünelim. Bastırdığımız zaman o mührü bastığımız yerde bastığımız şeyin tersi çıkar. Mesela sağdan sola doğru olan baskıda esas olan da bir zuhur başlar. Soldan sağa doğru da baskının çıktığı yerde Aynı zuhur peydalır. Böyle bir durumun meydana geldiği yer zıtlar mıntıkasıdır. Bir de kulluk sırrının Rab olmaktaki zuhur yeridir. Nasıl ki bir mührü bir yere bastığın zaman tersi çıkarsa rububiyetin basıldığı yerde de tersi olarak ubudiyet çıkar. Rablığın karşısında kulluk çıkar. Bu da eee nakşeden nakşedilen arasındaki farktan doğar. Mühür aynı mühürdür. Yalnız vurduğun zaman tersi çıkması hikayesi zıtları meydana getirir. Zıt görüntüyü meydana getirir. Bu zıt görüntüyü getirmesi işte rububiyet ve ubudiyet hallerini meydana getirir. Rablık ve kulluk meselesini meydana getirir diyor. Bunu bir misal yolla açıklamak istiyor. İş bu durum hadis-i şerifin gizli manasıdır. Şöyle rivayet edilir. Resulullah Efendimiz miraca çıktığında Kendisine bütün perdeler açıldı. Ancak bir perde kaldı. O bir perdenin açılmasını dilediği zaman kendisine dur Rabb'ın namaz kılıyor dendi. Bu dur Rabb'ın namaz kılıyor dendi mevzunu Muhittin-i Arabi Hazretleri Futoat-ı şöyle anlatıyor. Nihayet Efendimiz'i Cebrail'de bir geride bıraktıktan sonra büyük bir nur ve heyecan ve korkudan artık hoş hale gelmişti. İşte o anda vecit olarak kendisini bir hal almış, sağa sola yalpa yapmaya başlamıştı. Bunun sebebi de levhalarda yazı yazan kalemlerin hışırtısı olmuştu. Bu hışırtının çıkarttığı tatlı nameler onda kendinden geçme halinin doğmasına sebep olmuştu. Ki Hak Teala onun daha evvel bilmediği ancak vahiy yoluyla bildirdiği ilmi şimdi kendisine bizatihi vermişti. Hak içeri girmek için izin talep etti. O sırada Eba Bekri'nin sesine benzer bir ses işitti. Bu ses şöyle diyordu. Ya Muhammed yürüme dur. Rabbim namaz kılmaktadır. Bu ses onu ürkütmüştü. İçinden kendi kendine Rabbim mi namaz kılıyor diye hayrete düşmüştü. Ve yine aynı ses ona evet. Melaikelerle birlikte size namaz kılan odur. Bu hitaptan. Hakkın namaz kılmasındaki maksadın ne olduğunu anlamıştır, diyor Muhittin Arabi Hazretleri. Evet, melaikelerle birlikte size namaz kılan O'dur. Şimdi, burada bir kere şu konu önemli burada esas söz. Dur, Allah namaz kılıyor değil denmiyor. Dur Rabbim namazdadır diyor. Rabbin namazda olmasından kasıt mana rububiyet mertebesinin hükmünün her an yerine gelmesi neticesinde zuhura çıkan tecelliyat ilahidir. Ve bu tecelliyat ilahi, melekler yoluyla meydana gelir. Kuvvetler yoluyla meydana gelir. Ve bu namaz kesintisiz süre giden bir namazdır. İşte salat-ı daime daimi namaz denilen ahvalde kulun tümüyle ifna olup fena bulup hakkın gören gözü içten kulağı olması tümüyle Rabbin hükümlerinin orada yürürlükte olması halidir. Yani e, alemlerin Rabbinin bu alemlerdeki tasarruf halinin adı namazdır. Ve bu alemlerde cereyan eden her hadise, meydana gelen her fiil, aşikare yönelen her mana, o alemlerin Rabbinin namazında hasıl olan şeydir. Ne zamanki kişi Rabb'in alemine uruc eder, o zaman görür ki her şey Rabb'in namazı hükmündedir ve o da o anda namazdadır. Bu konuda e, Muhittin Arabi diyor ki e, kalbinde secdesi vardır kalbin secdesi hakkın varlığı önünde o kişinin yok olmasıdır. Deniyor ki, secde eden kalp bu secdeden bir daha kalkar mı? Secde eden kalbin secdesi sonsuzdur. Bir kere bu kalp secde ederse bir daha bu secdeden kalkması mümkün değildir. Evet, İşte bu yüce bir sırdır ki ancak kemal sahibi zatlar onu idrak edebilir diyor Abdülkerim Cihli Hazretleri ve devam ediyor. Haliyle bu idrak Cenabı ı Hakk'ın Kamil ismine bir zuhur yeri olması sonucudur o kişinin. Bu halin idrakı bazı irfan sahiplerinde görülür ama tahkiki yönü yoktur sadece bir ıttıladan ibarettir ve böyle bir şeyin oluşu da cemal sıfatı cihetinden gelir. Ama kemal sıfatının cemal derecesindendir. Mutlak cemalden değil, cemal sıfatının kemal derecesinden de değil. Kemal sıfatının cemal derecesinden gelişidir. Bazı irfan sahipleri bu hali celal tecellisinde de bulabilir. Bu da gene yukarıda anlatıldığı gibi kemal sıfatının celal yönünden olur. Mutlak celalden değil, celal sıfatının kemalinden de değil. Bu celal ve kemal mevzunu ileride celal ve kemal bahisleri var. Orada geçeceğiz onun için burada derinliğine girmiyorum. Burada ayrı bir fasıl açıp konuyu az açacak sonra toparlamak maksediyle anlatmaya çalışacağız. Şimdi bir kapı açalım şöyle ki model üzerine rakim sıfatlarından birini giydirdiğin zaman de modelin kanunları yürür. Çünkü rakim sensin. Modelle aranızda bir benzerlik olur ama zahiri bir benzerlik düşünme. Ya da model kisvelerinden birini rakime giydirirsen onu onda göremezsin çünkü özüne ait olmayan bir yerde görünmüş oluyor. Bu arada esas zat kaybolur. Ne modelde görebilirsin ne de rakimde. İkisinden birine zatı bağlarsan diğeri için ikinci bir zata muhtaç duruma düşersin ve böyle yapınca da şirke hesaplanmış olursun.